Sevgili izleyiciler, bugün İstanbul Modern'in şef kreatörü Levent Çalıkoğlu ile beraber İstanbul Modern'in süreli, sürekli ve son dönemde fotoğraf sergileri üzerine konuşuyor olacağız. Levent Bey hoş geldiniz Merhaba, programımıza. nasılsınız hoş geldiniz. İyidir, sağ olun. Hoş geldiniz. Levent Bey, ilk olarak sizin kreatörlüğünün üstlenmiş olduğunuz Yeni Yapıtlar, Yeni Ufuklar sergisi ile başlayalım. Bu sergide izleyicilerimizi neler bekliyor? Şimdi burası İstanbul Modern'in kalıcı koleksiyon katı. E, yılda bir kere değiştirmeye özen gösteriyoruz. Esas tabii yani varlığı şu aslında, Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın ne olduğunu, yani başlangıcından bugüne geçirdiği dönüşümü düzenli ve kroniçik olarak sunan Tek müze İstanbul Modern. Bu koleksiyon katı da bunu temsil ediyor. Yani batıllaşmanın son döneminden başlayıp, Erken Cumhuriyet, 1950'ler, 1970'ler ve son döneme gelirseye kadar Türkiye'de Çağdaş Sanat'taki dönüşümleri izleme şansına sahip için. Ama bu serginin bir özelliği de şudur, bizim bir de uluslararası bir koleksiyonumuz var. Bu koleksiyon, e, yılda tabii kendi içerisinde o da bir değişiklik arz ediyor ama her şey dönemimizde aslında bugün Çağdaş Sanat'ta Türkiye'den ve dünyadan sanatçıların buluştuğu bir platform burası. E, çok da önemli isimlerin olduğu bir alan. Yani Thomas Saraceno'dan Olaf Eliasson'a, işte William Kentridge'ten, Thomas Ruf'a kadar bugün Çağdaş Sanat'ın çok yani global çamplı da önemli isimlerine yer vermeye çalışıyoruz. Ee, ama esas önemli kısmı tabi ki burasının kalıcı bir katı olarak işte İstanbul'daki izleyici, e, yurt dışından özellikle bizim yüzde 30-35 oranında yabancı ziyaretçimiz var. Onların Türkiye sanatını tanımaları için de çok önemli bir adım, önemli bir platform aslında. Aynı zamanda sergide e, eserlerin e, gelişim süreçlerini de anlatan politik, kültürel, ekonomik e, ve sosyal çeşitli metinler de yer alıyor. 20. yüzyıl Türk sanat tarihine ilişkin neler söyleyebilirsiniz peki? Şimdi bu metinlerin tabii dediğiniz çok doğru. Biz her yapıtın yanında muhakkak bir açıklama koyuyoruz. Yani bu yapıtı üreten kişinin kısa biyografisi, yapıtla ilgili tanımlama, çözümlemi, yorumlama ve değerlendirmeler. Bir de onların haricinde tabii bu yapıtlar belirli zamanların... E, içerisinden doğuyorlar. Dolayısıyla Hı. o zamanları da anlatmak istiyoruz. Duvar metinlerinde bunu görme şansınız var. Farklı medyumların olduğu bir sah sahne aslında bu. Yani sadece resim ve heykel görmüyorsunuz. Videodan, dijital animasyona, işte heykelden, fotoğrafa kadar farklı üretimlerin olduğu bir espans. Dolayısıyla bu anlamda da bir zenginlik ve çeşitlilik sunuyor izleyici. Eğitsel yönü güçlü tabii. Bunu yani atlamamak lazım çünkü... Bu bilgi aslında bir tür kitap bilgisi. Biz Tabii. bu kitap bilgisini dünyaya indiriyoruz. Daha kolay, daha anlaşılabilir, daha müze ziyaretçisi için kavranabilir bir zemin oturmak istiyoruz. Ee, işte İstanbul Modern 11 Aralık 2004'te açıldı. O günden beri bu alan sürekli kendisini yeniledi, geliştirdi. Bugün önemli bir temsil ediyorum Türkiye'deki çağdaş sanatı anlamak için. Aslında Türkiye'deki e, çağdaş sanata ilişkin e, çok da önemli bir İstanbul Modern'in koleksiyonu var. E, resimlerden, heykellerden, enstalasyonlardan ve videolardan oluşan. E, peki İstanbul Modern'in e, kimliği ne şekildedir? Nasıl anlatırsınız? E, bu çerçevede, bu eserleri göz önünde bulundurarak. Bir kere yani global çapta bir referans ve e, ne diyelim yani bir tür çağdaş sanatta ve modern sanatta global bir marka olmak aslında. Yani Hı -hı. müzeler aslında Artık böyle düşünüyorlar. Hı hı hı. Ve kendilerini konumlama ihtiyaçları da hep buradan doğuyor. E, vizyon dediğimizde ise tabii bunun içerisinde bir sürü alan var. Yani özellikle bizim müze olarak kendi tanımımız şudur. Tabii ki modern ve çağdaş sanatta e, sanat yapıtlarını korumak, sergilemek ve izleyiciyle buluşması için eğitim programları gerçekleştirmek. Türkiye'deki çağdaş sanatın dünyayla iletişimini sağlayacak olan kanalları hayata geçirmek. Çağdaş sanatta bugün dünyadaki öncü ve yenilikçi işleri İstanbul sanat ortamıyla buluşturmak ve tabii ki bunların hepsinin ötesinde İstanbul'da bulunan bir müzenin İstanbullu temel olarak izleyiciyle yakın bir ilişki kurmasını sağlayacak yolları ve kanalları açmak. Eğitim bunun başlıca ilişkisel alanlarından birisi. Burada her yaştan izleyici yani çocuktan ailelere yönelik Ailelere kadar farklı sosyal grupları da merkez alan eğitim programları yapıyoruz. Ziyaretçi sayısı çok önemlidir müzelerin evet. kimliklerini tanımlarken. Bizim günlük şu an için ortalama 1500 ziyaretçimiz var. Perşembe günleri ücretsiz 8'e kadar açıyoruz. Yani 2000'nin altına hiçbir şekilde düşmeyiz bu rakam. Hafta sonları da 2000'nin altına hiç düştüğünü görmedik açıkçası. Dolayısıyla izleyici rakamları da bizim bu entegrasyonda ne kadar yani hem çalıştığımızı hem de ne kadar başarılı olduğumuzu göstermesi açısından da bu kriterdir. Şimdi tabii bu kat, bütün bu sahneyi taşıyan bir kat ama en nihayetinde e, sürekli canlı, sürekli yeni ve şimdi e, şu an için çağdaş sanattaki dönüşüm nedir sorusunu da hem geçici sergiler hem de fotoğraf sergilerimizle e, temsil etmeye çalışıyoruz. E, yılda üç geçici sergi yapıyoruz. Üç tane de fotoğraf sergisi açıyoruz. Bir de bunun haricinde pop-up diye tabir ettiğimiz daha kısa süreli, farklı disiplinlere yer veren, yani mimarlık, grafik sanatları, tasarım, karikatür, yani bu tip alanları da bünyede tutabilecek olan, daha kısa süreli, çağdaş, güncel, hızlı hareket eden sergiler düzenliyoruz. Levent Bey teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür için. ederim geldiğiniz için. Sağ olun. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.